İttakullah ati ve ati'u. İnna Allahu ma'alzeen ittakal ve lezeenhum muhsinun. Kal Allah ve Teala zewajel. Fi kitabhi il kereem. A'uzu Allahi min al shaytan arrajim. Bismillahi l-Rahmani l-Rahim. Ya yuhlezeen amanu. La ttahidu adubi ve adu ve kum awliya. ilayhim bil İla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 Bize Kureyş Kur'an festemi olup ben sizi olalde kim turhamun? Aüz bıllâhî min eşşeytanı râjim İsmi llaahî r Allah.